Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala ve ba'd. efendim, Feyda arada ruku'a kabbara ve Namazın sıfatını, sıfat duruşunu anlatmaya, namazın varlığını anlatmaya devam ediyoruz. Tabi esas olarak rükünlerini anlatıyoruz. Eee geldik. Feyda arada ruku'a, Feyda arada men arada al-musalli. Namaz kılan Rükûya gitmek istediğinde kabbara ve raka. Ezanın cevabı nedir? Fele arada rükûa kabbara. Tekbir getirir, varaka ruküye gider. Peki şimdi burada raf'ul yedeyn hadisesi dün derste de bir parça onu mutala etmiştik. İşte belli kardeşlerimiz buradan Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ona tan ta ediyorlar. Diyorlar ki şu kadar raf'ul yedeyn yani rükûya giderken Rüküden kalkarken, rüküye giderken elleri kaldırmayla alakalı rivayet var. Ama buna rağmen Ebu Hanife rahimahullah elleri kaldırmıyor. Neden kaldırmıyorlar? Tabi İmam Şafii'nin kendine göre delilleri var. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli kaldırdığıyla alakalı çok sayıda rivayet var. Yani 20'ye kadar onları çıkarabilirsiniz. Elleri namazda Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kaldırdığına dair. Peki kimler bu hadisleri rivayet ediyor? Mesela Vail bin Hucur var. Dün onun hadislerinden de bahsetmiştik. Yemeni bir sahabidir. İşte e, Hazreti Ali rivayeti var. İbni Ömer rivayeti var. Peki Ebu Hanife Rahimeullah kimin rivayetini alıyor? Ebu Hanife, Hanefiler Abdullah bin Mesud'un temel, onun uygulamasını alıyorlar. Ya yani, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kim? Hazreti Ömer Efendimiz'in muallim olarak, fakih olarak küfeye gönderdi. Âlim bir sahabi. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a yakınlığı ne kadar? Yemen'den gelenler diyorlar ki, Peygamber Aleyhisselam'a o kadar yakın, onun evladı zannettik. Yani Efendimiz'in evine kendi o evin ailesinden birisi gibi, bir fert gibi geliyor, giriyor. O kadar yakın Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'la münasebetini anlatırken sahibu sivaki ve sivadi ve diyorlar. Efendimizin yastığını, ayakkabılarını, misfanı taşıyan sahabi Abdullah bin Mesud. O kadar yakın bir de fakaheti var tabi. Ebu Hanife, Hanefi damarı i̇bn Mesud'a dayanıyor. Dolayısıyla küfeye. Şimdi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bir gün diyor ki Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldığı onu göstereyim mi? Ela usalli bikum salata Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa salla ve lem yerfa yadayhi illa Efendimizin namaz kılışını gösteriyor talebelerine sadece bir yerde elini kaldırıyor. Hazreti Ömer Efendimizin uygulaması var ki Hazreti Ömer fakahatiyle biz onu biliyoruz. En fazla sahabe döneminde ictihad Hazreti Ömer zamanında yapıldı. Hazreti Ömer Efendimizin uygulamasında yine el kalk e elleri bir defa kaldırıyor Ömer radıyallahu anh. İkinci defa kaldırmıyor. Hazreti Ali Efendimizden en Ali yen kane fi evvel tekbira. Hazreti Ali Efendimiz de bir defa ellerini kaldırıyor ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَهُ ikinci, üçüncü defa yani ellerini kaldırmıyor Hz. Ali Efendimiz'i de biz fakahetiyle biliyoruz. Bir gün İbrahim en-Nahai birileriyle bu meseleyi konuşuyor. Onlar diyorlar ki el kaldırılmalı efendim karşıdakileri diyorlar ki el kaldırmamız gerekiyor. İbrahim en-Nahai de hayır diyor kaldırmayız neden diyor karşıdakiler o da diyor ki e al min Abdullah min Abdullah Onlar Hucur bin Vail'in rivayetini getiriyorlar. Hucur bin Vail'in rivayetinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte eli kaldırıyor yani ifsa tekbirinden sonra iki yerde ellerini kaldırıyor. E diyor ki yani Hucur bin Va'il mi daha fakihdir yoksa Abdullah bin Mes'ud mu daha fakihtir? Kim fakih? Abdullah bin Mes'ud daha fakihtir. Sonra Küfe'de 1500 sahabi var. Dolayısıyla bütün bu uygulamaları yan yana koyduğunuz zaman diyoruz ki iki imamın da delili var. Yani İmam Şafi'nin de delili var, Ebu Hanife'nin de delili var. Bunlar bütün bu rivayetleri aldılar Ebu Hanife aldı, bir tarafta baktı ki e, e, Abdullah bin Mesud var, Hazreti Ömer var, e, onun uygulaması var. E, o uygulamaları esas alıyor, Abdullah bin Mesud'un fakahatine dikkate alarak e, ellerimizi kaldırmayız diyor rüküye giderken, tekbir alırken. Ama İmam Şafii diğer hadislere bakıyor. O da belli gerekçelerden dolayı o hadisleri dikkate alıyor. Yani şimdi bizim burada kalkıp İmam-ı Şafi yanlış yapmıştır ya da Ebu Hanife yanlış yapmıştır deme durumunda değiliz. Çünkü her birinin dayanmış olduğu fetvada müracaat ettiği, istidhal ettiği hadis var. Efendim bunları alıyoruz. Peki. فَاِذَا اَرَادَ الرُّكُوعَ كَبَّرَ وَرَكَىٰ Tekbir getiriyor. Bu tekbirlere ne tekbiri diyoruz? İntikal tekbirleri diyoruz. Kebbera ve reka gidiyor. Efendim e, ruküye gidince rükûde Sübhane Rabbiyel Azîm diyoruz. Ondan önce dün de söylemiştik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin farklı duaları var. Fakat subhane ve sebbih Bismi Rabbike'l Azim ayet-i kerimesi Nazil olunca efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem iicaluha fi o Ruku haküm buyuruyor Artık alın bunu fesebbi Bismmi Rabbikel adayım bunu rüküunuza koyun buyuruyor. Ee, diğer ayet kelime dese bir hisma Rabbi kehala ayeti nazil olunca icaluha fi sucu döküm bunu da seyzenize koyun sezdede söyleyin. Peki kaçar defa söylüyoruz? 3'er ee, defa en azı 3 yani 5-7 olabilir. Tabi bu sizin durumunuza bir de cemaatin durumuna göre eğer cemaatte bir azalma hali olacaksa o zaman 3 defa söylüyoruz. Yani cemaati kaçırmadan bunları yapmak lazım. Çünkü cemaatin sevabı daha büyük. Yani buradan 5 sevabı alayım deyip de oradan cemaatin sevabına engel oluyorsak hangisini tercih etmeli? Üçe indirmeli tesbih cümlelerini cemaati yok etmemeli kardeşim. Peki, Kabbara varaka ruku'ya gittik. Sonra wadaa yadayhi ala rukbetayhi ve yufarriju asabi'ahu eee wadaa yadayhi ala rukbetayhi. Ellerinizi rukbetehi diz kapaklarınızın üzerine koyuyorsunuz. Yani wadaa koydu fe iza arada ruku' kabbara Tekbir getirdi, başka vava da koydu, yedeyhi iki elini ala rükbeteyhi diz kapakları üzerine ve yüferricu asabi'ahu parmaklarında açtığı halde, yani böyle parmağı kapatmıyor, açık olduğu halde diz kapakları üzerine koyuyor ve basada zahrahu sırtında yayıyor. Efendim orada Hadis-i Şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden li kavlihi alayhi selam li Enesin iza rakada fada' yadayk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'e buyuruyor Rükû'ye gittiğin zaman ellerini diz kapakları üzerine koy ve farrik beyne asabike parmaklarının arasında ayır çünkü bu diz kapağını daha iyi bir şekilde kavramana yardımcı olur e, sırtınızda yayıyorsunuz. Efendimiz Aliye salatu vesselam'ın sırtıyla alakalı e, neyi rivayet ediyor sahabe? Üzerine efendimizin sırtına bir bardak su koysanız devrilmez. O kadar düzdü Allah Resulü Aleyhisselam'ın sırtı. Wala yerfa ra'suhu ve la yenkusuhu. Ne kesenkusu yani baş, e, başını öne eğmek Efendimiz başını kaldırmazdı rükûde böyle düz duruyorlar. ne başı kaldırıyor yukarıya doğru ne de başını öne indiriyordu o halde duruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Rükûde vekale subhana rabbiyal azim'i 3 defa üç defa giden Müslüman subhana rabbiyal azim der. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tesbihle alakalı hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Vahada edinahu. Bu onun en altıdır. 3. Allahu vitrun, yuhibbul vitra hep tek tek gitmeli. 3 5 7 diye devam etmeli. Efendim hadis-i şerife bakın. اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ Sizden birisi ruku edip de Sübhane Rabbi el dediğinde üç defa, selâsen فَقَدْ تَمَّ رُكُعُهُ Bu durumda onun rükûsü tamam olur. Peki yani neyi anlatıyor bu? Yani namazda yalvardınız, yakardınız, artık durdunuz. Sizde bir mecal, derman kalmadı, yıkılıyorsunuz, rükuya geldiniz, hesabı anlatıyorsunuz, sanki mahşerdesiniz. Ama size diyorlar ki, hayır böyle yıkılmakla hesaptan korunamazsınız, İkra, kitab diyorlar, oku bakalım kitabı. Sizde bir noktaya kadar okudunuz, artık mecaliniz kalmadı, rükudesiniz, kalk kalk diyorlar, kalk bakalım. Kavme bir doğruluş hali, kalkıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben bu hesabı veremem ya Rabbi. Oradan secdeye kapanıyorsunuz. Yani namazı kıyamet veya dünya haliyle farklı şekillerde tasavvurun okuyabiliriz. Bu da farklı bir tasavvur okuması. Bu Mevlana'ya ait. Mevlana diyor ki kıyametteki hesabı anlatır namaz. Ayakta duramıyorsunuz, rüküye kalkmak istiyorsunuz, devam etmek istiyorsunuz, mecaliniz yok, secdeye kapanıyorsunuz. Oradan yine kalkmak istiyorsunuz. E, takadenizi olmadığını arayın, anlayınca oturuyorsunuz. Sağa, sola selam veriyorsunuz. Peygamberler, salihler kimler varsa onlara imdad ediyorsunuz. Şefaat dileniyorsunuz. Tabi bu bir tasavvur, başka değişik tasavvurları var. Efendim şimdi eee thumma yerfau ra'sehu ve yekulu semi Allahu limen hamide Rüküden sonra başını kaldırır. Peki rüküye giderken mi tekbir alıyoruz? Ayakta mı tekbir getiriyoruz? Nerede? Eğilmeye başlayınca tekbir alıyoruz. Yani kıyamdasınız, burada tekbir alıp da rüküye gitmiyorsunuz. Eğilmeye başlayınca Allahu Ekber diyorsunuz. Mesela imam olsanız, ayakta Allahu Ekber derseniz cemaat sizden önce gidebilir. Onun için rüküden de kalkmaya başlayınca Sami Allahu l-men diyorsunuz. Eğilmeye başlayınca Allahu ekber diyorsunuz. Summa yerfa'u ra'sahu ve yekulu Sami Allahu limen hamide dediği halde de rükudan kalkar. Sema'nın burada anlamı nedir? Ecabe, değil mi? Çünkü Allah işitti. Allah işittinin sonucu nedir? Ecabedir. Allah icabet etti demek. Hani dün Mücadele Suresi'nde okumuştum Suehaat kelimeyi. Havle ile alakalı. Laqad semi Allahu kavlalleti tujadiluka fi zawjiha ve teşteki ila Allah. Vallahu yesma'u tahawurakuma. Allah işitiyor. Laqad semi'a Allahu. Allah işitti. Peki ne demek? Allah icabet etti demek. Hz. Ömer Efendimiz sokakta yürürken bu havle geliyor. İşte bu ayet kelimenin İnişine sebep olan o kadın. Yaşlanmış, elinde asa var, zor yürüyor. Hazreti Ömer Efendimiz de devlet başkanı onu görünce diyor ki ''Ya Uvay, Uvaymir'' diyor. ''Ömercik ne haber?'' diyor ona. E, tabii yanında bürokratlar var Hazreti Ömer'in. Yani sen ''Uvaymir, Ömercik'' denir mi e, Hazreti Ömer Efendimiz'e? E, kızıyorlar tabii. ''Nasıl böyle diyorsun?'' Ee, Hazreti Ömer Efendimiz de müdahale ediyor. Diyor ki siz bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle bu kadına yedi kat semanın üzerinden icabet etti. لَكَسَّمِعَ Allahu كَوْلَلَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا اَتَشْتَكِ اِلَى ilallah. Şimdi namazda da biz bunu yaşıyoruz. Yani orada bir şevk haliniz var, e, kıyamınız var kıyamda Kur'an'ı hakimden okuyorsunuz. Şimdi Allah'a daha yakın olmak istiyorsunuz. Bu farklı bir tasavvur. Oradan nereye gideceksiniz? Vesud vaktarib diyor, değil mi? Bundan dolayı da bir secde yaparsınız. Burada secde var. Vesud vaktarib secde et, yaklaş bana diyor Cenabı. Gel gel bana doğru gel diyor. Siz de kendinizi secdeye atıyorsunuz. Yani kıyamdan secdeye gidiyorsunuz. Aslında kıyam neyin sebebidir? Secdenin sebebidir Yani namaz kılan bir adamdan Secde yapamıyorsa kıyamla düşer Çünkü kıyam secdenin sebebidir Yani secde Müslüman Allah'a en yakın olduğu an Onun için kendisini oradan Kavmeyesi e, var Doğrulur oradan secdeye atar Şimdi burada da onları yaşıyor Müslüman nasıl yaşıyorsunuz Allahu limen hamide Diyorsun Semi'a anlamı neydi demiştik Netice itibariyle baktığın zaman icabet etti. Limen hamide, ham dedene Allah icabet etti. Sem Allahu limen hamide ham dedenin o haline Allah azze ve celle icabet etti. Aslında bu ihbari bir cümledir. Yani normal fiille de başlıyor. Fakat dua olarak alırsak Allah azze ve celle onun duasına icabet etsin. Sem Allahu لِمَنْ hamidi, Allah onu duysun, ona icabet etsin ham dedene Bu şekilde de mana veririz. Ama ihbari olarak kalırsak, o zaman mana ne oluyor? Allah ham dedene icabet etti. Peki imam böyle diyor. Cemaatle namaz kılıyorsunuz, siz arkadasınız. Nasıl karşılık veriyorsunuz? اللهم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ اللهم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ Yani Allah'ım... Ham sana mahsustur diyorsun. Ya Rabbi e beni terbiye eden kainatın sahibi. Allahumma rabbana ve lekel Bu neye karşılık? Buna karşılık. Yani Cenab-ı Hak sizin hamdinize icabet edince siz de şükrediyorsunuz. Şükür noktasında madem ki beni duydun bu kadar mahlukat arasında Allahumma rabbana ve lekel hamdu diyoruz. Peki bununla alakalı işte burada Fukan ihtilafını veriyor. Ee, İmameyn diyor ki e, efendim e, eğer imamsanız ikisini söylüyorsunuz. Yani Semiallahu limen Hamide Allahumma rabbana ve lekel ham söylüyorsunuz. Ebu Hanife ne diyor? Sadece imamsanız neyi söyleyeceksiniz? Allahu limen Hamide Bunu söylüyorsunuz. Peki neden böyle diyor Ebu Hanife? Çünkü eğer Allahumma rabbana ve lekel hamdi söylerseniz Cemaatten sonraya kalırsınız. İmamsınız, kalktınız hüküden. سَمَى <gülüyor> اللّٰهُ الْمَنْ derken arkadan cemaat bir kısmı başlamıştır. اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْ Dolayısıyla imamdan önce bunu söylüyorlar. Bunu söyleyince siz, yani bu tahmid sizin tahmidinizden önce olur. Halbuki cemaat imamdan hep sonra yapacaktı bunları. Bu cihetle Abu Hanife olmaz diyor. Peki İmameyn ne diyor? Onlar diyor ki, İmam cemaati teşvik ediyor. Allahu limen hamide derken, hadi bakalım söyleyin. Allahumma Rabbana ve lekel Eğer kendisi söylemezse, o zaman ete'murûnen nâse bilbirri ve tensevnen fusekûm. Yani insanlara kendiniz yapmadığınız halde, ihmal ettiğiniz halde bir takım şeyleri, emretmiş olursunuz bu zaviye'den bakıyor imameyn ikisinde söylemek lazım diyor. Peki tercih edilen görüş hangisi e, e, efendim mezhep içerisinde? Yani arkada cemaatin sadece Allahumma Rabbana ve lekel söylemesi fakat yalnız başınıza kılıyorsanız o zaman hem Allahumma Rabbana ve lekel hamd hem de onun öncesinde semi Allahu limen hamd diyoruz niçin? cema şeklinde cemaat suretinde namazı eda edebilmek için peki buna hangi mesele benziyor yani yalnız namaz kılıyorsunuz hem semeallâhu'l-men hamide hem allâhum ve rabbenâ velekel hamdu diyorsunuz niçin o namazı cema şeklinde suretinde kılabilme adına böyle yapıyoruz peki anlattığımız meseleler mevzular içerisinde bu hangisine benziyor hangisine Akşam, yatsı ve sabah namazlarını yalnız başına kılarken sesli okumak daha faziletliydi. Neden? Arkada melekler var, onlara kıldırıyorsunuz. Alaheyetil <gülüyor> heyetil cema'a, cema'a suretinde, cema'a şeklinde. Dolayısıyla Ebu Hanife rahimihullah'ın yalnız kılarken sanki arkanda bir ordu var. Yani Müslüman'a Peygamber aleyhissalatu vesselam, Müşehid imamlar böyle bir zaviye getiriyorlar. Yani sen yalnız değilsin diyorlar. Yani Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyorsun ama arkada bir de melekler ordusu var. Onlarla berabersin. Yani bunu hisseden arkamda böyle bir saf, iki saf, üç saf melekler var diyenin dünyada derdi tasası olmaz kardeşim. Peki yalnız kılarken o zaman hem Semeyallahülmen Hamide ki buna tesmi diyoruz hem de Allahumma Rabbana Welakelham buna da ne diyoruz tahmid ikisini yapıyoruz İmamın arkasındaysak sadece Allahumma Rabbana Welakelham diyoruz. Ve yokuulul mu'temmu Mu'tem kimdi el mawmu başka radifi neydi el muktedi muktedi Məmûm, mu'tem aynı anlamda. Ve yekulul mu'temu, yani muktedi imama uyan da, Rabbana lakel hamdu der. Allahum a Rabbana, ve lakel hamt en afsalib böyle demek. Efendim, sonra yukarı büyür ve yasudu ala anfih ve jebhetihi. Efendim. E, secdeye gider burnu ve alnı üzerine. Hem burun hem alın üzerine secde yapacak şekilde tekbir alır. Yine eğilirken tekbir alıyoruz. Yukarıda almıyoruz. Cemaat imamın önüne geçmesin diye. Summe yukabbiru ve ala enfihi ve Peki nerede secde yapıyorsunuz? Nerelerde secde yapılabilir? E, sert olan yerlerde bu Cemaatattan olabilir. Taş gibi olur. Efendimiz Aleyhisselam mescidi önce neydi? Kumdu. Sonra oraya ince çakıllar Ya yani Allah Resulü Aleyhisselam mescidinde Medine'de ilk yaptığı zaman böyle halılar falan yoktu. Efendimiz o ince çakıl taşları üzerinde secde ediyorlardı Sahabe-i Kiram orada kalıyorlardı. Yani bir kısmı orada kalanlar da vardı. Orada kalanlar da vardı Ashab-ı Efendim demek ki sert zeminler üzerinde secde olur, ee, böyle buğday üzerinde secde olur mu? Olur. Ama mısır tanesi serdiyse adam onun üzerinde olmaz. Pirinç üzerinde olmaz ama buğday tanesi üzerinde olabilir. Neden? Çünkü mısır çok kayar, ee, pirinç çok kayar, buğday öyle kaymaz. Yani esasında yine böyle bir zemin olsa o nimettir, üzerinde kılmak doğru değil ama yani burada asıl söylemek istediğimiz şu, böyle kayan cisimler üzerinde secde ettiğiniz zaman batıracak şeyler üzerinde, onlar üzerinde de secde olmaz. Peki çok bir izdiham varsa önünüzde insanlar var, onlar secdeye gidince sırtları üzerinde secde yapabilir misiniz? He, eğer izdiham varsa ola, ''Bilir'' diyoruz. Peki. ''Ve essudu alâ enfihi ve cebhedihi'' Yani secde tabi mühim. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, en yakın olduğu an bize göre sadece orada ''Subhane Rabbiel ala söylenir ayet-i kerimeden. Dolayı ama şafiler, Hz. Ali Efendimiz'den mesela ''La ilahe illa ente'' ''Subhaneke rivayeti'' var. Allah'a humme rabbi gfirli duası var. Allah'a humme rabbi gfirli duası var. Başka rivayetler Müslim'de çok var. Ama bize göre ayet-i kerime sonradan geldiğinden Efendimiz de اِجَعَلُوهَا ف۪ي سُجُودِكُمْ buyurduğundan sadece secde halinde Subhana Rabbiel الْاَلَا denir. Peki secdeyi yaparken Hangi organlar üzerinde yapıyoruz? Efendimiz ne buyuruyor? Umirtu en essüde ala seb'ati ahrab yedi kemik üzerinde e, ya da yedi organ üzerinde ala seb'ati azumin yedi kemik üzerinde secde yapmayla emredildim. El-vechi vel-keffeyni vel-rukbeteyni vel-kademeyni kademeyn rukbeteyn diz kapakları, keffeyni Avuçlar, bir de el vechi yüz. Allah Resulü Aleyhisselam yedi organ üzerinde, yedi kemik üzerinde secde yapmayı ümmetine emrediyor, telkin ediyor. Peki, vəsudu ala anfihi və cebhetihi və yadağu giderken önce diz kapaklarını koyar, sonra ellerini. Yani diz kapaklarını ellerinden önce secdeye koyar önce diz kapakların sonra ellerin gelecek Vaaya da yedeğihi hiza U Nehi ellerin nereye koyar hiza hiza demek kulakları hizasına Hzaemen kibehi <gülüyor> rivayeti de var Hizae <gülüyor> Menkibehi rivayeti de var fakat fttal olan hangisidir? Udhuneyhi rivayetidir. Yani kulaklarınızın hizasına ellerinizi koyuyorsunuz. Menkiveyhi rivayeti de var. Fakat biz hangisini esas alıyoruz? Udhuneyhi'ni esas alıyoruz. Yani öyle de olur, böyle de olur diyenler, Hanefilerde de var. Omuzları hizasında olabilir diyenler. Peki, uyudi yubdi daba'yihi ve yücefi batnehu an fakhideyhi. Ve yubdi bimane ve yuzhiru. Ve izah eder. Dabaihi pazularını, oyucafi yani böyle kenara doğru çıkarıyor. Böyle yapıştırmıyorsunuz. Yani bedeninize sebze gittiğiniz zaman pazularınızı yapıştırmıyorsunuz. Kenara doğru çıkarıyorsunuz. Oyubdi dabaihi oyucafi, oyucafi bir mana. Yubaidu uzaklaştırır o yücefî batnehu an fehizeyhi fehizeyhi değil mi? asrı neydi bunun? fehizeyni idi izafetten dolayı nun hasfedildi fehizeyhi yani tesniye bir kelime efendim batın karnından da uylukların uzaklaştırır yani uyluk neresiydi? diz kapağınızdan kalçanıza kadar olan ayağınızın o bölümüne uyluk diyoruz uyluklarını karnından açar böyle uzaklaştırır yani böyle secdeye gittiği zaman hem ellerini sadrına hem ayaklarını karnına birleştirmez böyle yapmaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede dururken oradan bir küçük koyun geçecek kadar böyle arasında bir boşluk olurdu evet Efendim, o yuc'efi batnahu an fakhdeyihi ve la yafrushu zira'aihi. Zira neydi? Efendim, evet, zira'larını da yaymaz. Ve yekulu, yani yere ne ellerini dayıyorsun böyle, ne karnına bitiştiriyorsun. İşte hafif böyle hafif derken kenara doğru açıyorsunuz. Arası boşalıyor. Ama mesela e, sahabi e, elini tutamıyor. Elini tutamıyor. yaşandığınız zaman secdeye gidince eli tutmaktan aciz halde olabilirsiniz. Efendimiz öyle bir sahabiye ne buyuruyor? وَاِسْتَعِينُوا بِرْرُكَبِ e, Yani diz kapaklarınızdan yardım alın buyuruyor. Yaşanan birisi secdeye gittiği zaman bu mirfak dediğimiz dirseklerini Rukeb dediğimiz nereye? Diz kapakları üzerine secdede dayayabilirler. Ama genç için değil de hani artık çok yorgun, mecali kalmadı. Eller bile orada taşınmaktan ağır olabilir. Yani askere gitmediğiniz daha, gidince göreceksiniz. Size tüfek eğitimi verecekler. Gittin değil mi hocam? Nerede yaptın askerliği? Bekir Ahmet'te, Amidi iyi biliyorsunuz değil mi? Diyarbakırlar Amidi biliyorlar mı? Kimdi Amidi? Ee, söyle bakalım meşhur eserlerinde hangileri var kütüphanende? Evet, Amidi hem mantıkta hem fıkıhta hem usulde değil mi? İhkam. Ee, El İhkam fi Usulü'l Ahkam'ın sahibidir. O eseriyle meşhurdur. İki tane El İhkam fi Usulü'l Ahkam var tanesi âmi dinindir. Evet, bu fakir askerlik başka tabii. Kar, yağmur, çamur aslında askerlik bir tekke gibi, tasavvuf ocağı gibi. Osmanlı'da zaten nefis terbiye yeri olarak kullanılmış. Oranın mürşitleri olmuş. Ee, öyle bir yer ee, nefsinizi oradan daha etkili başka bir yerde terbiye edemezsiniz. Yani en böyle haz aldığım namazları ben askerde kıldım elhamdülillah. Kar var, mescit yok, dışarıdasınız, yağmur yağıyor. Ee, işte böyle çağırıyorlar içtimaya siz namaz kılıyorsunuz. Yani böyle Mekke gibi, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi zorluk yoksa zevk alamazsınız. Yani çok mükellef donanımlı binalarda arabanız, yeriniz, yurdunuz her şey mükemmel gidiyorsa bu dersten zevk alamazsın. Allah vermiyor. Yani biraz çilekeş olmalı bundan zevk alacaklar. Bu yolda yürüyecek adamlar bela bentlerini aşmalı. Oralarda sınanmalı. Oralardan geçip de buraya gelmeli. Nasıl komando eğitimi veriyorlar böyle epey oraya buraya gönderiyorlar. İyi bir asker oluyor. İlimde de komando olabilmek için Öyle Cenabı gel bakalım diyor. Sen buralardan geçebilecek misin? Öyle. Askerde bazen hani her şeyin en hayırlısını Cenab-ı Hak'tan istemeli. Bazen tek şey en Yani bu hoş değil diyorsunuz ama hesap edemediğiniz kadar onda hayır var. Deseler ki mesela şurada askerlik yap, ey olur dersin. Ben Tuncel'de askerlik yapmıştım, orada birisi geldi işte buldu bizi, her hafta sohbet ediyordum yani Tuncel'de. Yani öyle bir şey olmuştu ki, çok mübarekler vardı, bir Fatiha okuyun ona, bir tane uzman çavuş vardı, her gün gelirdi, hocam bir hadis oku derdi, bir hadis, bir hadis, her gün eğitimde ara verir gelirdi, bir hadis, bir hadis okurdum ona. Sonra böyle çok mübarek bir hayatı oldu. Tevcud namazı kılıyor İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Öyle onlara bir muhabbeti oluştu. Çok acayip yani kardeşini medreseye verecek, babası baskı yapıyor. İşte çarşaflı bir kadını alacak işte böyle. Bir gün saat 11 gibi askerden geldim aradılar beni. İşte Burhanettin uzman şehit oldu dediler. Mecid Özü Çorum oradan da gittim cenazesine ee, yani birkaç aylık bir hayat işte böyle birkaç ay Allah Teala alıp böyle bir anda nereden nereye götürebilir Ya yani öncesi çok farklı bir hayat sanki yola gidenler çok böyle bir hazırlık yaparlar o da gidecek yola hep gelirdi böyle hocam bir hadis şerif daha okuyalım bir ara verir yine gelir hocam bir hadis daha oku okuyalım ama böyle Hani anlatayım bunları diye değil de yaşayayım ben bunları diye. Onun için yani o ocaklarda İslam neş'u nema bulursa Allah'ın izniyle fütüvet ruhunun orayla yakın bir irtibatı var. Yani orada nefis terbiye edilir, tezkiye edilir. İnşallah edilir olsun. He? İnşallah edilir olsun. Yani böyle başka oluyor ya. İnşallah değişir, daha farklı olur, daha güzel günleri olur bu ümmetin oralarda görürüz inşallah peki efendim devam ediyoruz yoksa açmayacağız tabi yani bu eğer cemaat çok kalabalık yani hatta camide bile cuma günleri açma sıkıntı olur açmayacağız açmayacağız yani oralarda adamın sırtına secde edebiliyorsak tabii ki orada kalabalık cemaatin olduğu yerde elimizi e, yana doğru dirseklerimizi açmıyoruz. Wala yafruşu dhira'ayhi ve yekulu subhana rabbiyal a'la selasen 3 defa. Eee secdede subhana rabbiyal a'lad. Wala ala kavri imamatih au fadhli jaza. Levin cevabı nedir? caizdir değil mi? وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَ عَمَامَ عِمَامَ كَلَاهُمَا Sarık Sarığın nesine? Fazlasına Onun üzerine Sarığın fazlasına Eğer ziyadesine yani secde ederse اَوْ فَاضِ Elbisesinin o yere sürülen fazla kısmı üzerine Secde etmiş olursa Caiz olur Neden? Neden? Çünkü Efendimiz Ali Vesselam'ı sahabe-i kiram efendilerim bu halde gördüler İbn Abbas rivayet ediyor. Ra'yitun Nabiye yessudu ala kauri imametihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sarının ziyadesi üzerine secde yaparken gördüm. Çünkü yer çok sıcak oluyor. Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimiz zaman zaman namaz kılarken elbiseyi seriyorlar onun üzerine başını koyuyorlar. gidince görürsünüz çıplak ayakla özellikle Mekke-i Mükerreme'de zemine basmanın zor buruyor çok şiddetli bir sıcak olunca. Walau secded ala kavri imamati au fadi'l thubhi jazaa, thumma yukabbiru ve yerfa'u ra'sahu ve tekbir getirir. Hem intikal tekbirleri. Neden sürekli bu tekbirleri alıyorduk? Şeytanın saldırıları vardı. Ona karşı Allahu ekberu min kulli şeyin. Yani Müslüman bu tekbirleri alırken bu manayı düşünecek. Yani git buradan diyecek ya. Ben bir teslimiyet halinden başka bir teslimiyet haline gidiyorum. Ne yapıyorsunuz? Rükû bir teslimiyet hali. Oradan daha ileri dereceye gidiyorsunuz secdeye. Zaten bunları düşündüğünüz zaman şeytanla olan bütün o İrtibat imkanlarını ortadan kaldırıyorsunuz Düşünerek yaparsanız Hasan bahsediyor ya e, Firavun'un sihirbazları Hz. Musa aleyhisselamı Etkisiz hale getirmek için Toplanmışlardı Ne zaman Musa Aleyhisselam asayı yere atıyor Onlar ne yapıyorlar Yutulunca bütün hileleri Kalu amenna Rabbil alemin Dediler Rabbi Musa ve Harun Firavun sen bunun adamı mısın Hefinis Musa'n adamı mısınız deyince laqatt anna aydiyakum ve min khilafin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama kesecek sizi asacağım deyince ne dediler fakzima ente kat yap dediler bir defa secde yaptılar biraz önce kafirdiler ama şimdi firavuna istediğin gibi bizi parçala yani demek ki müslüman secdenin hakkını verince secdenin mana ve mefhumu idrak edince o zaman onun hayatında böyle eğilme olmaz, kırılma olmaz kırılma hesapları yapmaz kardeşim çünkü secde neden secdeye gittiğini biliyor ثُمَّ يُكَبِّرُ tekbir getiriyor رأسه, başını kaldırır ve eclisi oturur fe izâ celese yani iki secde arasında oturuyor Şimdi eğer secdeye yakınken tekrar secdeye dönse secde olur mu? E, oturmuş olmuyor değil mi? Yani siz şimdi birinci secdeden tam kalkmadan secdeye daha yakınken ikinci secdeye gitseniz ne olur? Oturmuş olmazsınız. İkinci secdeyi yapmış olmazsınız. İkinci secdeyi yapabilmek için oturma haline daha yakın olacaksınız. Efendim ne yapacaksınız? Asıl olan tam oturacaksınız, tam duracaksınız. Thumma yukabbiru ve yerfa ra'sehu Efendim başını kaldırır, oturur. Fe <gülüyor> iza oturduğunda iki secde arasındaki oturma, kebbara <gülüyor> Allahu ekber der ve secde de ikinci secdeyi yapar. Peki neden ikinci secdeyi yapıyoruz biz? Buna farzı ameli diyoruz, değil mi? Bir farzı itikadi vardı, bir de farzı ameli farzı iştehadi vardı. Bu ikincisi farzı iştehadidır, farzı ameliidir. Neden yapıyoruz? Yani şöyle diyorlar, bir tanesi emir, Cenab-ı Hak emrediyor, diyor, secde yapın diyor, Vesud vaktarip buyuruyor. Biz bu emir gereği secde yapıyoruz. İkincisi ya da işte ezel bezminde Cenab-ı Hak ruhlarımıza emretti. O emrin gereği secde yapıyoruz. İkincisi ise şükür için. Şeytan secde yapmadı, biz yaptık. Madem ki bize bunu nasip ettin, şükür babında ikinci secdeyi Müslüman yapar. Onun için veya niçin yapar? Efendim birincisi iman ettiğimizden dolayı ikinci secdeyi de İman devam etsin. Beka'yı iman için yapar. Veyani için yapar. Şeytanın burnu yere sürsün diye. O yani rüküde görünce bir parça yine hani öfkesine tahammül edebilir. Ama secdede görünce artık Müslüman Allah Teala'ya nihai teslimiyet halini göstermiştir. Orada bir şeytanda öfke patlaması var. O patlama sürekli hale gelsin diye ikinci secdeyi onun için yaparız. Yani şeytana artık bitti kardeşim. Bitti, bitti. Senle benim alakam kalmadı diyorsun. Yani ikinci secdeyi yaparken bunu düşün. Bitti diyorsun, bitti. Bak ben gayri ihtiyari secde yapmıyorum. Al sana ikincisi. Allah için, Rabbim için buradayım diyorsunuz. Tabii bunlar hep hikmeti. Bu hikmeti daha böyle Aşağıya doğru götürebilirsiniz. ثُمَّ يُكَبِّرُوا وَيَنْهَذُوا Sonra tekbir getiriyorsunuz. وَيَنْهَذُوا Kalkıyorsunuz. Oraya F koymuş. Ne demek istiyor? Kim muhalefet ediyor? İmam Şafii. Ne var İmam Şafii'de? Celsetul istiraha var. Değil mi? Celsetul istiraha var. Yani İmam Şafii'ye göre her rekatta İkinci secdeden kalkarken orada oturuyorsunuz öyle kalkıyorsunuz. Şafii mezhebinde olanlar otururlar öyle kalkarlar. Ona celsetul istiraha denir. Yani burada smen yekbiru ve yenhaz. Tekbir getirir kalkar derken işte o imam Şafii'ye olan muhalefet için bunu söylüyor. Peki bir hadise Ebu Hurayra Anne Nabi ﷺ, kana yanhazu ala cıdouri kademihi. Efendimiz parmakları ucunda, ayakları ucunda kalkardı, oturmadan kalkardı. Bu hadis şerifsi oturma olmadığından oturmuyoruz. Efendim birinci vekatı kıldık. Sınma yüke biruayane hazul qa'imen ve yafgalu qa kadalik fi rıka'atı taniyeti illal ve Vetteavuza İkinci rekattayız İkinci rekatta da aynı Birinci rekatta neler yaptıysa onları yapar Fir rekatı Saniyeti İlla sadece El istiftaha Duaul istiftah neydi Subahaneke Allahumme Ve bihamdik İstiftah buydu Subahaneke Allahumme Şafirler ne diyordu Haa وَالْجَهْدُ وَجِهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُلُ Bunu okuyorlardı. Ama nafile namazdı. ikisini biz cem edebilirdik. Farz namazlarda sadece Subhaneke'yi okuyorduk. Peki ikinci rekata kalktığınızda istiftah yok. Bir de ne yok? Ta'vuz yok. Yani Kur'an اَعْضُ billahi مِنَ demiyorsunuz. Onu birin rekatta dediniz. Allah'a sığındınız. Namazın sonuna kadar onunla devam ediyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim ile devam ediyoruz kardeşim. Efendim besmele çekiyor muyuz? İkin rekata kalkınca Bismillahirrahmanirrahim diyor musunuz? Yani muhtelefum fihtir. Diyelim mi demeyelim mi? Diyelim neden diyelim? Çünkü İmam Şafi'ye göre... Besmele Fatiha'dan bir ayetti. Eğer madem ki burada bir iştihat var, e, ihtilaf var, o halde ibadetlerle, ibadetlerde ihtiyatla amel etmek evladır. E, biz de e, ikinci rekata ve diğer rekatlara kalktığımızda Fatiha'yı okurken başında Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Yani ikiye kalktınız, Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha okuyorsunuz. Üçte Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha okuyorsunuz. Tabi ikinci rekatta Fatiha'dan sonra bir de ya Zamm-ı Sure veya kısa ayet kelimeler kerimeler okuyorsunuz. Şimdi imama uyduğumuz zaman ne demiştik? İmamın arkasında diyoruz, bırakıyoruz. Kime göre? Ebu Yusuf'a göre. Kendimiz artık zaten kıraatı yapıyorduk. İmamın arkasında kılıyorsak Ebu Hanife'ye göre Subhanike ile bırakır. Kim kıraat yapacaksa ki imam yapıyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim o der fezaqratül kur'ane fesâiz Fakat Ebu Yusuf'a göre o diyordu ki ee, Subhaneke'ye Subhanike'ye dahil bir dua cümlesidir. Eûzu billahimine diyoruz. Ha ondan sonra bir şey okumuyoruz. İkinci rekata kalktığımızda okumuyoruz 3'te 4'te imamın arkasında okumuyoruz hanefiler. Fakat İmam Rabbani rahmetullah aleyh la salate illa bi fatatil kitab. İmam Şafii'nin delili bu hadisti. Ne ne buyuruyordu efendimiz? Fatihasız namaz olmaz. Peki Ebu Hanife bunu nasıl alıyordu? Diyordu ki Fatiha olmadan namaz kamil olmaz. Onun için bizde Fatiha okumak nedir? Vaciptir, farz değildir. E peki imamın arkasında okumuyoruz. Ona ne diyordu? Kıraatul imami, kıraatul me'mumi. İmamın okuması cemaatin okumasıdır. Fakat bu hadisin öneminden dolayı, sahatinden dolayı İmam Rabbani Hazretleri ne kadar rahatsız olursa olsun mihraba geçer. Namazları hep kendisi kılarmış ki bu hadiste amel edebilme adına. Arkada dursa Ebu Hanife'nin adına çok saygısı var. Fatiha okumaması gerekiyor. Ama bu hadis var. onla da amel etmek istiyor. E ne kadar hasta olsa öne geçiyor. Fatiha'yı okuyor ki bu hadiste de amel etsin diye. Ebu'l Hasan Ennedvi'nin Nedvi'nin ül Fikri ve kitabı var. İslam önderleri diye biz İmam Hatip'teyken bunu tercüme etmişlerdi. Onda İmam Rabbani'nin, yani İbni Teymiye hariç, diğerlerinin hayatlarını okuyun, çok istifade edersiniz. Ahmet bin Hanbeli, diğer imamları, Ebu Hanife'yi, İmam Rabbani'ye yani uzun bir bölüm ayırmış. Tabi Ebu'l-Hasan en-Nedvi ortada bir alim, esaslı bir alimdir. Ama böyle bazı noktalara farklı bakar. Yani İmam Rabbani'yi de alıyor. Mesela orada kim var? Mevlana da var. Halbuki bir selefi şimdi Mevlana'yı ne yapar? Tekvir ediyor değil mi? O İbni Teymiye'den de bahsediyor. Mevlana'yı da anlatıyor. İmam Rabbani'yi de anlatıyor. öyle e, alim fazıl, mücahit, davetçi, mütefekkir bir alimdir e, Tercüme eserlerini bulursanız okuyun. Ama Allah'ın izniyle inşallah... Bu ilim yolunuz devam edince şöyle birkaç yıl sonra onun metinlerini hep Arapçasından okuyacaksınız. Makalatını özellikle başyapıtı belki odur diyebiliriz. مَادَا خَسِرَ الْعَالَمْ بِاِنْحِتَاطِ muslimin Türkçesi ne? Müslümanların gerilemesiyle dünya ne kaybetti diye genç yaşta Mısır'da bunu konferans olarak verince bütün o Ezher uleması bu genç nereden geldi diyor. İşte Pakistan Hindistan'dan oraya geliyor. Mısır'da çok büyük alaka uyandırıyor. Belki İslam dünyasında bu asırda en mütedavel, en çok baskısı olan, adı en çok bilinen eserlerinden birisidir. Ma da hasrul alem bin inhitabi inhitatil muslimin. Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti? Dünya vicdanını kaybetti. Adaletini kaybetti, hakkı kaybetti, edebi kaybetti, işte soytarılık görüyorsunuz işte. Yani şimdi konser veriyorlarmış, 30 bin, 40 bin kişi mi ne dediler? Bu bilmem ne konseri, ya fahişe kıyafetiyle çıkıyor. O kıyafetle bir kadını adam ancak hanımını yatak odasında görebilir. Bu milletin delikanlılarının önüne o kadınlar o halde çıkarıyorlar ve bu milletin şu kadar sivil e, örgütü var vesairesi var, bu kadar İslami gazete var, ya hiç böyle dikkatin çekmiyor bunlar kardeşim. Roma böyle yıkıldı, Yunan böyle yıkıldı. Evet, hani bu memlekette çok güzel şeyler oluyor İslam adına, ama bu yıkar bizi kardeşim, yıkar. Yani bizim gazetelerimiz hak adına, hakikat adına, iffet ve namus adına yani buna dur demeye, gitmeyin deme çağrısında bulunması gerekmez mi? Ama alıştırdılar bizi, alıştı herkes. Yani normal geliyor şimdi. Bir Amerikan içecek firması şehirlerde konser düzenliyormuş. Fahişe, soytarı, erifler yani bunlar nedirler başka? He? Bir kadın bir kucaktan diğerine, bir yataktan diğerine bu kelimeleri söylerken bak, yani sebbiye olmayacak, sövme olmayacak ama Kur'an buna zina diyorsa, fuhuş diyorsa de kardeşim. Adamın gözüne bunları söyle ki, onun yani deniz kenarına hanımıyla beraber adam soyunup geliyorsa ne demek bu ya? Sen de iffet edeb namus haya kalmadı gel ey delikanlılar burada yatan kadın benim hanımım bunu seyredin diyor yani başka bir manaz var mı kardeşim bunu? Adamlar itiraz ediyorlar yani kadınlara ayrı plaj olur mu diye ne demek? Arz etmek istiyoruz diyorlar arzımıza neden mani oluyorsunuz? Peki devam ediyoruz. Yani istiftah ve tavuz. ikinci rekata kalktığımız zaman bunlar yok. İstisna ettik. Besmele Bismillahirrahmanirrahim dersek daha doğru olur. Peki feida rafa ra'sehu fi'r rakatis saniyeti min es-secdeti's saniye iftarasha rijluhu'l yusra fecalasa 'aleyha yumna. Feiza rafa ra'sehu Başını fırka eti saniyeti ikinci rekatta kelime kelime mana veriyorum min secdeti saniye ikinci secdeden ikinci rekatta başınızı kaldırdığınızda ne yapıyorsunuz iftar aşa rizlehul yusra fajelese aleihah sol ayağını yatırıyor rizlehul yusra fajelese aleihah sol ayak üzerine oturuyor ve saba el yumna sağ ayağınızda dikiyorsunuz sağ ayağı dikiyor yuvacihul asabi'a ilel ila ilel kıble yuvacihul asabi'a ilel kıble parmakları da kıbleye karşı o diktiğiniz sağ ayağın çeviriyorsunuz yani kırıyorsunuz böyle sol ayağın üzerine oturuyoruz buna ne deniyor if Tiraş hali deniyor, iftiraş hali deniyor. Bir de teverrük var. Teverrük, İmam Malik'te iki oturuşta teverrüktür. Yani bu sol ayağınızı sağ ayağın altından, yani sağlıktan dışarıya çıkarıyorsunuz. Ee, İmam Şafi'ye göre de birinci oturuş iftiraştır. Yani bizim normal oturduğumuz gibi, ikinci oturuş teverrük oturuşudur. Ee, Peki kadınlar ne yapıyor? Kadınlar da, rük yapıyorlar. Yani kalçası üzerine oturuyor. Sol ayağını sağ ayağın, sağ dediğimiz diz kapağından bilek kemiğine kadar olan yere sağak diyorduk. Oradan dışarıya çıkarıyorlar. Peki, وَنَسَوَ Yumna وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَى İşte, parmaklarını Van o asabi Ahuma Nahval kıbile parmaklarını kıbleye doğru çevirirler vava y a fa Efendim ellerini faizey <gülüyor> neresiydi uyluk uylukları üzerine koyar va basada asabi Ahu parmakları da yayar şimdi rukude parmakları birleştirmiyorsunuz. Peki oturuşta orada da normal bırakıyorsunuz böyle. Sadece nerede parmakları yumuyorsunuz böyle birbirine bitiştiriyorsunuz? Secde. Secdede parmakları bitişik. Onun dışında rükûde daha iyi kavramak için açık tutuyorsunuz. Yufarricul <gülüyor> esâbi'a ve e, e, tahiyyatta oturduğunuz zaman orada da parmakları birbirine birleştirmiyorsunuz. Wa vada yedihi, uyluklar üzerine koydunuz. Wa basada asabihi parmakları yaydı ve teşehede ve sonrasında ettehiyatu Lillahi ve salawat ve tayyibat diye tahiyyat duasını okumaya başladı. Peki teşehhüd duası diyoruz, değil mi? Teşehud ne demek? Ettekelumu bir yani şahadeti söylemeye teşehüd diyoruz. Neden buna teşehüd deniyor ettehiyat ya? Çünkü bunun içinde iki tane şahadet cümlesi var. Eşşadu Allah ilahi illallah ve eşşadu enne Muhammedur Resulullah Bundan dolayı teşehüd diyoruz. Yani teşehüd demek ettekelumu bir teşehüd, teşehüd duasını okumak. Yani sonra bu içerisinde. Ki bu ifadeleri toplayan duanın adı oldu. Peki teşehhüdü bize rivayet eden kim? Abdullah bin Mes'ud. Hanefiler Abdullah bin Mes'ud'un rivayetini alırlar. İmam Malik o Hazreti Ömer'in teşehhüdü var. Minber'de okuduğu bir teşehhüd onu alıyor. Ee, İmam Şafi kimi alır? Onlar da Abdullah bin Abbas'ın rivayetini alır. Hanefilerinki budur ta faziletlidir bu. Yani neden? Bir defa tahiyyatulillahi ve salavatut-tayyibat hep böyle atıf harfleriyle geliyor. Atıf harfleri ne ifade ediyordu? Mügayeret ifade ediyordu. Her biri ayrı bir kelime. Bir de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi arkada sahabe tahiyyat'ta oturmuşlar. Her biri farklı farklı dua cümleleri kullanıyor. Abdullah bin Mesud diyor ki Efendimiz Aleyhisselam geriye döndü, beni aldı, elimi tuttu, bana bu duayı öğretti. Ebu Hanife bunu kimden alıyor? Hammad'dan alıyor. Hammad kimden aynı şekilde? A Hammad, Alkame'den alıyor. Alkame, o da İbrahim Enneha'i'den, o Abdullah bin Mesud'dan, o da Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'den alıyor. Yani bunun da bir anlamda icazeti var, senedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde gidiyor. Peki anlamı ne demek? Çok anlamı var. Yani 27'ye kadar Allahu alem aklımda kala aynı de, Buhari şerhinde 27'ye kadar çıkarıyorlar. Et tahiyatu lillahi ve bunların anlamı manası ne demektir? Yani tahiyyat tahiyyah tahiyye kelimesinin esidir müfredi değil mi? Tahiyye'nin müfredi e, cemisi tahiyattır. Sena demektir. Yani Allah azze ve celle ile alakalı övücü bir cümle kullanıyorsunuz. Vessalavatu o nedir? E edduavatul mustecabe. Müstecap, makbul dualar ya da e, bir araya getirilmiş dualar demek. Vettayyibat ise e, Allah azze ve celle'nin zatını tesbih etmek demek. Tesbih cümleleri tayyibat. Peki daha genel ve en yaygın anlamı şu. et dediğiniz zaman bundan ne anlıyorsunuz? El-ibadetul kavliye. Et-Tahiyatu lillahi. Yani el-ibadetul kavliye sözlü olan ibadetler Allah'a mahsus. Ve's-salavatu el-ibadetul bedeniye. Bedenle olan ibadetler de Allah'a mahsus. Vataybatu el-ibadetul maliye, malla olan sadaka gibi, zekat gibi o ibadetler de Allah Azze ve Celleye masuz. Atahiyatu lillahi bak diyor, İmam Şafii kimin rivayetini alıyor? Abdullah bin Abbas'ın rivayetini. Atahiyatu lillahi ve salawatu vataybatu es diyoruz bak. Efendimiz Aleyhisselam'a sallama, yani Cana'be hakkı Tesbih ediyoruz, tazim ediyoruz. Sonra Efendimiz'e. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ifadeyi kendi aralarında müzakere ediyorlar. Ne diyorlar? Ne diyorlar? ''Aleyhi'' diyelim diyorlar değil mi? Efendimiz vefat etti. Artık aramızda yok. Aleyke muhatap'' karşınızdaki yani ''Kâful hitap Efendimiz'e hitap ediyorlar. ''Senin üzerine olsun ya Resulallah'' Allah Resul ahirete irtihal etti. Peki aleyhi diyelim. Sonra diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamlara, salatlara icabet ediyor. O halde aramızda وَلَا kulu limen يُكْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلْ Şehitler ölmüyor. Şehitler diriyse e, onlara o manayı veren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti de Evleviyetle diri olur. O halde Efendimiz bizim salat ve selamlarımıza icabet ediyordur. Biz hala sonuna kadar diyorlar. Esselamu aleyke. Yani sanki namaz kılarken Efendimiz'de bir irtibat halin var. Selam senin üzerine olsun ya Resulallah. Esselamu aleyke. Ey yühen nebiyyü. Ey yühen neb Hitap değil mi? Karşımızda ey nebi. Yani namazda bunu yaşamalı. allah Teala hepimizi o hali versin. Efendimiz, mürebbimiz, imam önümüzde ve selam veriyoruz. Esselamu aleyke, eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Sonra kime dua ediyoruz? Bize. Esselamu aleyna, bizim üzerimize. Efendimiz aleyhissalatu vesselamda sünnet olan dua budur. Birine dua ederken, Önce kendinden başlayacaksın. Allah beni de seni de ıslah etsin diyeceksin. Ama Allah seni ıslah etsin dersen yani bu sendeki bir gurur haline işaret ede. Yani Nereden başlıyoruz? E bende de hata vardır. Onda da vardır. Allah Teala beni de seni de ıslah etsin. Dolayısıyla kendimizden başlama sünneti burada da var. Esselamu aleyna selam bizim üzerimize. Sonra... Wa la ibadillahi salihin. Allah'ın bütün salih kulları üzerine. Yani İslam günde kaç defa, kaç kadeniz var namazda Çok nafile kılarsınız siz Allah'ın izniyle <gülüyor> Nafile namazlarla beraber onları hesaplayamazsınız. Herhalde bir yani 20 kadeniz olur mudur her gün? Daha fazla olurdur. 20 kade olsa 20 defa Gazze'ye dua ediyorsun en azından değil mi? Suriye'ye dua ediyorsun. Arakan'a, Doğu Türkistan'a, açlara, açıklara, Müslüman olan herkese Peygamber aleyhissalatü vesselam en az 20 defa, belki 30 defa dua etmeyi sana bırakıp da gitti. Yani diyor ki aslında, bunu düşün ya, bir düşün namazdan sonra kime dua ettin, niye dua ettin, neden dua ettin kardeşim? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani şimdi ta Asvan'da oradaki ihvan müslimine mensup, zindandaki kardeşimize buradan selam gönderiyoruz. Aynı şey değil mi? He? Selam gönderiyoruz. Yani ha telefonla gönderdin. E telefon gitti gitmedi ama Rabbim bu selamı oraya götürüyor Allah'ın izniyle Melekleri vasıtasıyla Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin diyoruz Yani önce bir dua, önce bir iman tazelemesi İmanımızı tazeledik, kalbimizi temizledik Bir tahliye hali var, tahliyeden sonra şehadet cümlesini söylüyoruz yani kalbi arındırmadan şahadeti yok. Arındır o kalbi sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve Yani başka dua öreseydin ya Resulallah. Neden bunu yukarıdan aşağıya düşün. Kavli ibadet, fiili ibadet, bedeni ibadet, mali ibadet, selam, salat. Hepsini sayıyorsunuz. Bütün bunlardan sonra Günde belki 20 defa tecdidi iman yapıyorsun kardeşim. Yani belki müdürle konuşmamdan, belki amirle, belki memurla olan o iletişimlerde imanla bir problem olmuştur. Her namaza aynı zamanda imanımızı tazelemek için gidiyoruz. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne abduhu ve rasuluhu. Ve la yzidu ala teşehhudi fil kadatil Birinci teşehhütte bir şey artırmıyoruz değil mi? Artırırsak ne yapıyoruz? Sev secdede gelecek. Kıyama, ayağa kalkmamız gerekiyordu. Farzdı. Onu geciktiriyoruz. Ondan dolayı sev secde gerekiyor. وَلَا يَز۪يدُ عَلَى teşehhudi فِي الْقَادَةِ الْعُولَى Birinci oturuşta sadece, yani dört vekatlı bir namaz kılıyorsak, öğlenin ikindinin farzı gibi, tahiyattan sonra bir şey okumuyoruz. Hemen ayağa kalkıyoruz. Ee, neden? Çünkü efendimizden böyle bir rivayet yok. Hemen ayağa kalktılar tahiyattan sonra. Summe yanhazum mukabbiran ve yeqrau fihi ma fathatul kitab. Yanhazu mukabbiran tekbir getirerek 3. rekata kalkar. Ve yeqrau fihi ma fi ayi şeyin fir rek'atayn. Son iki rekatta Fatiha'ta'l-Kitab-i Fatiha okur. Peki şimdi burada şu mesele var. Hangi mesele var? Ee, Parma kaldırmanız gerekiyor mu? Namaz kılarken namaz kılarken tayyat tayyattasınız. Tayyatta efendim eşhedü ellâ derken enzi kaldırıyorsunuz. da Indir, i̇ndiriyorsunuz Yapmanız gerekir mi bunu Sünnet midir, mübah mıdır, müstahap mıdır Bunun alakalı Mevzuyu, meseleyi nasıl anlamak lazım Bu elimdeki kitap resail i̇bn Abidin Bunun içinde 33 tane risale var i̇bn Abidin'in resali içerisinde ee, Şimdi bu Bendeki eski baskı ee, Bu baskıda Dar-u Hiya-i turat Arabi Basmış da bu benim Vehhabi kardeşlerim bunun içinden üç tane risaleyi kesmişler almışlar İbn Abidin üç tane risalesi onlar tasavvufla alakalı şimdi burada ayrı bir baskısı var onun içinde var onlar ama bunda yok ee, neden kesmişler İbn Abidin biliyorsunuz Mevlana Hali'di Baghdad'e Hazretlerinin talebesi onun müridi Nakşibendilik'te bendlikte iki damar var bir Müceddiye damarı var, İmam-ı Rabbani'den geliyor. Bir de Halidiye damarı var ki o ayrı bir damar değil, i̇mam Rabbani'nin yoluna bağlıdır yine. Müceddiye-Halidiye damarı. Tabi Osmanlı'nın son döneminde tekke bozuluyor. Mevleviler, şunlar, bunlar, kadın, erkek karışıyor birbirine. Ne kadar hurafe varsa tekkenin içine giriyor. Tekke ile medresi arasında bir husumet var, bir mücadele var. Mevlana Halid-i işte Şam'da Şam'da onun aleyhinde konuşmalar vesaireler İstanbul'a kadar geliyor, İstanbul'a kadar dayanıyor. İstanbul'dan devleti Ali'ye müfettiş gönderiyor. Haber gönderiyor. Diyor ki haber gönderiyor Şam kadısına. Hemen diyor oradan bir heyet oluşturun. Bu Mevlana Halid denen adamı araştırsınlar. Zındık mıdır yoksa alim midir, kimdir bize rapor edin diyorlar. Kadı da İbn Abidini gönderiyor, görevlendiriyor. İbn Abidin'in bir hanımı var, sürekli ona böyle nuskalar yapar, öyle bir kadın, yani bir türlü anlaşamıyorlar. Bu anlattığım olay şeyde var. Farfurun İbn Abidin ve Azhar Ufis Şeriatı diye ezherde yaptığı iki ciddik bir doktorası var. İbn Abidin hayatı ile alakalı orada bu. ya yani o kadınla böyle aralarında bitmeyen bir husumet var, ailesinde huzur yok. Ee, o işte 30 yaşına henüz ulaşmamış ama çok gözde bir alim e, İbni Abidin hatta bir ara İstanbul'a geliyor İstanbul'da bir yerde handa kalıyor İslam bir mesele var ulema onu konuşuyor İbn Abidin de oradan geçerken meseleye muttali oluyor alıyor bir kalem e, hokkasını çıkarıyor çantasından hemen yazıyor o meselenin cevabını hayran kalıyorlar ona Padişah'a çıkarıyorlar. Medresenin ne kadar ihtiyacı varsa altın veriyorlar. O şekilde Şam'a gönderiyorlar. Şimdi İbni Abidin gidiyor Mevlana Halid'in tekkesine. O da farklı bakıyor ona. O da acaba diyor burada şeriata aykırı bir durum var mı? Tetkik için gidiyor. Raporu yazıyor. Raporun başlığı ne? Sallul husamil hindi linusreti mevlana halid en nakşibendi. Selhul Husam el Halid en Nakşibendi. Yani ben böyle sıradan bir rapor yazamam diyor böyle bir adama. Kim üzerine gelecekse karşıda beni bulacak. Onu müdafaa etmek için kılıcımı çektim diyor İbn Abidin rahmetullahi aleyh. İşte ona çok bir yakınlığı oluyor. Mevlana Halid-i Bağda diye son anlarında onu ziyarete gidiyor. Diyor ki: "Efendim" diyor, "geçenlerde bir rüya gördüm." Rüyamda Şam Ümeyye Camii'nde Hazreti Osman Efendimizin radıyallahu an cenaze namazını kıldırıyordum. Bu rüyayı nasıl tevil edersin? Diyor ki da bize ölüm gelecek. Sen de Ümeyye Camii'nde benim cenaze namazımı kıldıracaksın. Çünkü ben Hazreti Osman'ın soyundan geliyorum diyor Mevlana Halid Bağdade Hazretleri. Şimdi buradan çıkarmışlar işte. Onu Bunun içinde onun risaleleri var. وَلَا يَزِيدُ عَلَى التَّشَهُدِ فِي الْقَعْدَةُ الْعُولَ ثم ينهض مكبرا Tekbir getirerek kalkıyor. وَيَقْرَعُوا ف۪يهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ Son iki rekatta Fatiha'yı okuyor. Fatiha'yı son iki rekatta okumak ne? Sünnet değil mi? Sünnet. Vacip değil. Sünnet son iki rekatta. İleride onlar gelecekler. وَيَجْزِسُ ف۪ي اٰخِرِ الصَّلَاتِ Namazın sonunda tekrar bir daha oturur وَيُسَلِّ عَلَى النَّبِيِّ Efendim teşehhüd duasını okur. اَتَّحِيَّاتُ وَيُسَلِّ عَلَى النَّبِيِّ Efendim sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirir. Allahümme salli, Allahümme barik duaları kim rivayet ediyor? Buhari, Müslim değil sadece. Altı hadis kitabının da rivayetidir. Şimdi böyle bir yerde görürsünüz. رَوَاهُ cemaadır. <الْجَمَعَة> cemaat rivayet etti. Ne anlıyorsunuz? Kütübü sitte ya da usulü sitte. Ravahul cema cemaat rivayet etti. Yani altı kitabı saymaz. Ravahul cema Cemaat der. Cemaat rivayet etti. Buhari, Müslim, Tirmize, Ebu Davud, Nesai İbn-i Mace. Altı kitap. Peki Ravahul cemaa illel Buhari deyince Buhari hariç diğer beş kitap rivayet etti. Derler kardeşim, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daha farklı dua cümleleri var. Orada, şimdi namazın dışında mı dua etmek daha faziletli, içinde mi? Nerede? İçinde. Yani eğer cemaatle namaz kılmıyorsan, yalnız kılıyorsan, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan gelen o mesur rivayet edilen dualarla bir ağır bir bela, musibet başındaysa namazın içinde dua et. Namaz selam vermeden önce, salli barikten sonra Allah-u inayetiyle namazdaki o haliniz icabete daha yakındır kardeşim. وَيَضْعُوا بِمَا شَاءَ مِنْ اَلْفَاضِ الْقُرْآنِ وَالْاَدَعِيَةِ الْمَأْثُورَى Yani Kur'an-ı Kerim lafızlarından. Şimdi elfaz demiyoruz değil mi? Ne diyoruz? Nazm-ı Kur'an diyoruz. Neden elfaz demiyoruz? Ne diyoruz mesela? Lafızı tamrata, ekel tut tamrata ve lafızı nüvatı ha. Ona kitaplarında lafız kavil. Onları anlatırken ne diyorlar? Kurmayı yedim, ekel tut tamrata ve lafızı nüvatı Efendim onun çekirdeğini attım. Lafıda atmak demek. ağızdan çıkan her şey lafızdır. Hani zeyt deyiz diyorlar işte. Zeyt nedir? Anlamı var. E, o da lafızdır. Ama deiz bir manası yok. Harflerin tersen okunmasıdır. Ona da lafız. Yani ağızdan çıkan bir şey. Manası olsun olmasın ona lafız denir. Bunun için ulemamız Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken lafzen ve manen Allah'a ait kelam dememişler. Ne demişler? Nazmen ve manen demişler. Nazım ve mana itibariyle Allah'a aittir. Yani şimdi Allah'ın ahlakiliği diye adam kitap yazıyor ya. Oryantalist kafasıyla cümle terkip ediyor, başlık terkip ediyor. Ama senin uleman hani o mana kelimesini düşüyor oraya. Mana olunca artık bir e, ağızdan anlamsız çıkan kelime olmaz bu. Fakat buna rağmen o mana ile onu kayıt almasına rağmen yine lafız demiyor. Ne diyor? mana e, Nazım diyor. Bunlar böyle aslında belki de İmam Mevsili burada nazım demiştir ama müstensih ya da birisi lafız koymuştur veya sebki kalem olmuştur diyoruz değil mi? Zuhulu olmuştur. Kalem kaymıştır diyoruz. Veya bu lafzı o o manada almıyor. Nazım manasında alıyor deriz. Ve yed'u <gülüyor> bima min elfaz'il Kur'an-ı Kur'an Hakimin lafızlarından ve ed'iyye't-me'sura me'sura'l-merviye rivayet edilen dualardan ne kadar işte isterseniz o kadar orada dua yaparsınız thumma yusallimu 'an yaminihi feyaqul sonra sağa döner selam verir selam verirken selam aleyküm ve rahmetullah der ve yesarihi soluna döner sola da dönüp e ee, selamü aleyküm ve namaza başlarken e, Mifsa e, ne diyorduk? E, efendim tahrimuha et tekkbiru ve tahliluha et teslimu. E, efendim Allahu ekberle namaza girmiştik. Tahrimuha et tekkbiru ve tahliluha et teslimu namazı da selamla bitiriyoruz. Selamla sağa, sola veriyoruz. Sağ verdiğimiz selamda ses biraz daha yüksek olur. Sola verirken biraz daha kısık sesle selam veriyoruz efendim. Estağfurullah vetubiley. Ve Elhamdülillahi rabbil alamin.